Allah'a adanmış gençlikler, nasihatleşme iki. Ebu Hanzala. Her daim nimetlerini üzerimizde müşahade ettiğimiz Rabbimize sonsuz hamd olsun. Salat ve selam Resulüne, aline ve güzide asabının üzeri olsun. Genç kardeşim, silsilemizin ilk yazısından bu yazıya kadar olan kısmını zindanlardan yazdım sana. Allah'a hamd olsun ki bir süreci sonlandırıp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 Genç yaşlarda kulluk ve nefsin istekleri çoğu zaman çakışır. Senin İslami hareket içinde üstlendiğin mübarek misyonunda düşünüldüğünde nedenle zorlanacağın açıktır. Allah'a Subhanahu ve Teala daha iyi bir kul ve Müslümanlara iyi bir kardeş olabilmen için nefsin süfli isteklerine karşı sürekli direnmen gerekiyor. Anlayacağın en çok ihtiyaç duyduğun iki azık sabır ve irade.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 Sabırdan daha hayırlı ve büyük bir lütufta bulunulmamıştır. Buhari Müslim Sabrı elde etmenin başı, sabırlı olmak için çabalamandır. Nefsin istekleri seni zorladığında, hayır ben Rabbimin rızası için sabredeceğim diyerek, nefsenin de sahibi olan Allah'a hal diliyle dua edebilmektir. Olaylar karşısında sabırlı olmaya çalışmak, insanda sabır ahlakının neşv nema bulmasını sağlar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 sabredenlerle beraberdir. Bakara suresi 153. ayet Ayetten anlıyoruz ki, sabrın menbaı namazdır. Namazla sabır arasında manevi bir bağ vardır. Burada sözü sabrın yakın dönem şahitlerinden bir şehide bırakıyorum. Bu sözlere kulak vermelisin. Hem kulluğumuz, hem de İslami hareket içinde iyi bir hizmet adamı oluşumuz için inciler saçılıyor. Sabır, Kur'an-ı Kerim'de sık sık tekrarlanır.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 veya Müslüman kardeşlerinden birinin hakkına girmiş bulursun. İşte böyle zamanlarda dayanan ve azığın, tevbe ve özür dileme olmalıdır. Aksi halde gençlik duygularının keskinliği seni bitirir. Ne Rabbi ne kul, ne de Müslümanlara kardeş olursun. Hata ne denli büyük olursa olsun ve ne kadar sık tekrar ederse etsin, Allah'ın subhanehu ve Teala merhamet ve tevbeleri kabul edişinden daha büyük olamaz.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 Sizden birinin ısız çölde kaybettiği devesine bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır. Buhari Müslim. Allah Teala gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için geceleyin elini açar. Geceleyin günah işleyenin tövbesini kabul etmek için de gündüzün elini açar. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar bu böyle devam edip gider. Müslim. Ey kullarım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 Şeytanın aldatması, kişinin yanlış anlaşılacağı ve her durumda haksız görüleceği yönündedir. Bir önceki yazımızda değindiğimiz gibi, kalpler Allah'ın Subhanehu ve Teala elindedir ve Allah Subhanehu ve Teala kendine yönelmiş kalplerle beraberdir. Gerçek sevgi, kabul görme ve övgü ancak Allah'ın Subhanehu ve Teala müsaadesiyle olandır. Allah kullarından hatasında ısrar eden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 Ancak zaman ve satırlar kısıtlı. Allah senden razı olsun. Bu yazıyı sabırla takip ettin. Bu yazıyla beraber bu silsileyi sonlandırıyorum. Muvaffak kıldığı için Rabbime sonsuz hamdolsun. Selam ve dua ile. Bu yazı Tevhid dergisinin 14. sayısında yayınlanmıştır.